Amel defteri konusunu e, tahlil ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün de o konuya e, devam edelim diye geçen hafta konuşmuştuk. Konu önemli, hayati bir konu. Hepimizin hayatını ilgilendiren, dünya hayatını, ahiret hayatını ilgilendiren bir konu. E, geçen haftalarda amel defteri konusunda dünya hassasiyeti, Neler yazılması yazılmaması noktasında Muhterem hocamın değerlendirmeleri olmuştu. Ee, ahiret hayatını tahlil edelim dedik. Kur'an'da ahiret hayatına ilişkin de amel defteriyle bağlantılı birçok ayeti kerime var. Yani insanın o diyelim ki eynel mefer kaçış nereye diyeceği bir iklim. Yevmeyefirülmer Kişinin işte eşinden, oğlundan, çocuklarından, kardeşlerinden kaçacağı bir iklim Bu kitaba ne oluyor ki Küçük büyük bir şey bırakmamış, her şeyi yazmış diyeceği bir iklim Ne bileyim kafirin keşke toprak olaydım diyeceği bir iklim Yani o iklimden bugün inşallah yani yaşarken Rabbimizin ihtarlarını, ikazlarını görme bakımından o ikliğimi bugün konuşalım. Kur'an çerçevesinde Rabbimizin bize bildirdikleri çerçevesinde diye konuşmuştuk. Hocama onu soracağım. O manzarayı bize anlatsın. Nereye gidiyoruz? Neye hazırlanmamız lazım? Onu anlatsın diye. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Yani birimiz böyle gidip gördü de geldi Şöyle gördüm siz de dikkat edin gideceksiniz denecek bir yer değil Hep gidiliyor bir daha gelinmiyor, gelinmiyor bir evet. Gidilen ama gelinmeyen evet. bir yer Önce bütün samimiyetimizle şöyle dua ediyorum Rabbim o gün yardımcımız olsun Amin. O büyük gün. Amin. O büyük gün. Büyük gün değil mi? Büyük gün. Büyük kelimesinin tam yerine oturduğu gün. Evet. Büyük, büyük gün. Büyük endişe günü. Büyük buluşma günü. Büyük müjde günü. Büyük azap günü. Büyük cennet günü. Her ya. şeyin büyüğü var. Ya. Ve alternatifsiz büyükler bunlar. Hüsran da var, Gufran da var. Var. Yani her şey o gün ve belgeli mutlak bir adaletin olduğu gün. Evet. Belgeli adalet. O belge amel defterlerimiz. Evet. Adalet, yani afaki suçlamalar yok. değil. Evet. Savcı iddianamesi falan yok orada. Evet. İddianame yok. Kendi getirdi. Seninle ilgili gelen defterler var. Yani evet. kendi taşıyor herkes defterini. Ne evet. O gün Rabbim yardımcımız olsun. O günle ilgili ne olacağını konuşmadan önce hocam büyük bir umudu konuşmak lazım. Hele ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam o gün bir de şefaat var. Şefaati de konuşalım hocam. Konuşalım hocam yani o şefaat olmasa böyle e, damlamayla bu gölü doldurmak mümkün değil. Evet. Damla damla olacak iş değil bu. Büyük bir şefaat var çö ve çok büyük bir rahmet var rahmet var. Yani allah Teala'nın o günkü rahmeti hesap edilecek bir şey değil. Oradan mı başlayalım hocam? Şefaat yani, ve rahmetten mi başlayalım? Yoksa yani hakikaten o günün yani e, insanoğlunun karşı karşıya kalacağı o Büyük hani stres de var değil mi? Büyük bir e, Çıldır, tela telaş zaten. var değil o mi? Tela telaş var yani hmm. ne olacak benim halim gibi bir kaygı var. Yani bence onu bir şey yapalım. Yani nasıl o zaman şefaatin o zaman rahmetin e, nasıl orada kurtarıcı olacağını belki anlamak daha da e, mümkün olur. Yani şu manada e, gidiyoruz benim sakalım var. Cuma da kaçırmıyorum, sabah namazına da camiye gidiyordum. Bu benimle ilgili değil bunlar. E, o şarapçılar düşünsün. Vehmine kapılmamak lazım. Yani hı hı. herkes stresli bir yere gidiyor. O gün bir şefaat var. O şefaati kuşatan bir Allah'ın rahmeti var. Yoksa o gün kimsenin böyle bir adım atacağı bir yer yok. Yani boşuna kuruntu sahibi olmamak lazım. O nefes alacak bir yer yok ahirette. Ee, bir iki takvim yok Saat yok 24 saat bir limit yok Yani evet. 15 sene yatıp çıkacaksın Diyorlar ya şimdi öyle evet. bir takvim yok Ortada zaman durmuş müebbedin müebbedi yani <gülüyor> Ebedi yül abat evet. Ebedi yül abat dediğimiz Yani sonsuzların sonsuzu Hiç yok bir şey yok Mesela mahşeri yerinde Beklenecek ya ne kadar bekleyeceksin İşte 40 bin sene ya bu 40 bin sene çarpı 365-40 bin mi? Evet. Değil. Neden? Bilmiyoruz onu. Rakam yok. Evet. Yani takvim iptal edilmiş. Güneş gelip sabahleyin doğup akşam da batıp bir gün diye bir şey yok ortada. Dönme meselesi bitmiş dünyanın. Dümdüz bir vadi olmuş her yer. Ve o vadide biz toplanmışız. ...dümdüz vadi ifadesi de... ...belki... yani ...bugünkü algılarımıza göre... ...yani ne var... ...dünya yok ki vadisi olsun... Evet. ...dünya çöplük olmuş gitmiş... Evet. Yani ...bir vadide toplanılmış manasında... Evet, evet. ...çünkü herkesin birbirini gördüğü... ...milyarlarca... ...insan... ...milyarlarca insan... ...belki milyarlarca hayvan... ...hepsi bir alanda... ...ve herkes böyle kendi derdiyle boğuştuğu kimsenin kimseye ilgilenmediği bir yerde mesela çok örnek bir şey ee, Kur'an-ı Kerim e, o gün bir bir gün e, 50 bin yıla kadar denk diyor yani bir gün dünyada oradaki bir gün dünyada bizim 50'li yıllarımıza denk geliyor 50 bine denk geliyor bu ...böyle matematikle ölçülür... ...tasavvur bir şey. edilebilir bir şey değil zaten... Ya, ...yani böyle... ...şimdi anlattığınız o diyelim ki... ...milyarlarca insan, milyarlarca hayvan... ...yani yaratılıştan... ...bu zamana kadar gelen bütün... ...insanoğlu vesaire... ...ya bunun hakikaten... ...tasavvuru ya mümkün orada, değil... Musa Aleyhisselam orada bir peygamber olarak... ...Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalışan Firavun orada... ...evet... Ee, Musa Aleyhisselam'ın doğmasını engellemek için öldürülmüş bebekler orada. Ya. Kürtaj bebekleri orada. Evet. Zalimler orada, mazlumlar orada. Evet. Ebu Cehiloğlu'da, Ebu Bekir Radyoğlu'nun orada. Evet. Herkes orada. Herkes, herkes orada. Ee, ve herkes bir melekle getiriliyor. <gülüyor> yani evet. bir, bir, bir, hep herkes içinde bir melek var orada. Sağında bir melek, solunda bir melek. Biri defterlerini getiriyor, biri ...kolluk görevlisi olarak geliyor... ...yani böyle... filmi yapılabilir bir şey değil bu... Evet. ...yani... ...hiçbir şekilde tasavvuru bile... ...yapılamaz bunun... ...zaten dedik ki ahiret... ...büyük kelimesinin oturduğu bir yer... ...büyük... Evet. ...çok büyük... ...yani ağacı da büyük... ...derdi de büyük... ...günü de büyük... ...müjdesi de büyük... ...her şeyi büyük... ...buna böyle bir iman ediyoruz... İki, yani mesela e, bir insana müebbet ceza veriliyor. Evet. Altı kere müebbet ceza veriliyor. Evet. Kırk dört kere müebbet diyor. Beş yüz yıl deniyor, yok bilmem. On sekiz bin yıl desin, adam ne diyor içinden? nasılsa öleceğim bir gün, çok beklersiniz siz beni diyor. <gülüyor> evet. Hatta şöyle mesela on kere müebbet cezasına çarptırılmış birisi altmış yaşında. Evet. On sene sonra ölürken kim bilir... ...fırsat bulsa da dirilse... ...gördünüz mü? La gene kandırdım sizi... ...gidiyorum <gülüyor> der herhalde yani. On yılda müebbetleri yedim der. Yedim yani. yani <gülüyor> devleti kandırdım... ...gidiyorum. Devleti... Evet. ...çökerttim gidiyorum. Konuşma fırsatı... ...olsa tabii der. Evet. Der yani. Ahiret... ...alternatifin olmadığı bir yer. Bitti. Yolun sonu. Evet. Yolun sonu. Evet. Bu sebeple... ...mümin insan... Ahireti düşünürken kafayı oynatır. O oynatma olmasın diye iki şeyi baştan konuştuk biz. O gün Allah'ın rahmeti de önümüzde duracak. Ve şefaat bizi bekleyecek Allah'ın izniyle. Madem şefaat var, madem rahmet var, bu büyük yerde bize küçücük bir koltuk ayrılabilir. Yani yetersizliğimize rağmen iznilla biz imanla bu fani alemden gidebilirsek ki o bizim gayretimize bağlı. Bu fani alemi imanla terk eden sonunda kurtulur. Sonunda kurtulur. Burada bir nokta daha var. Şimdi cehennem yakıcı bir nesne. Müslüman bir insan bir demir çelik fırınına bakıp cehennemi oraya benzetirse dünyanın en büyük akılsızlığını yapmış olur. Çünkü dünyadaki en güçlü ateş... ...en güçlü ateş... ...mesela demir çelik eritiliyor değil mi? Evet. Kaç yüz derecede eritiliyor ki... ...demir onun ocağına girmeden eriyor zaten. Ee, bu... ...dünyadaki en güçlü ateş... ...cehennemdeki bir ateşin suda yıkanmış şeklidir. Evet. Yani su ile yıkanmış... ...ve kaç bin kere hafifletilmiş şekli dünyaya gelmiştir. Binan Ali cehennemle ilgili bir şey konuşurken bizim demir-çelik fırınlarına, doğalgaz sobasına filan benzetirsek çok büyük bir yanılgı olur. Cehennemin üzerimizdeki tedbir alma, uyarma etkisini kendi kendimize sıfırlamış oluruz. 2. Cennet üzüm var cennette mesela ya evet. fazlası şeker hastasına dokunan bir üzüm iyi bir şey değil ki aslında ya Evet Yani bana doktor diyor ki Şeker ihtimali var sende diyor Yaşlısın diyor Artık üzümü diyor öyle salkım salkım yeme Kaç tane 3-4 tane yeter sana 3-4 salkım mı diyorum Yok 3-4 <gülüyor> tane diyor Ne edeyim ben bu üzümü ya evet. Ne edeyim bu üzümü Cennetin nimetleri İsim olarak buralarda var ...kendileri yok... ...bilsin, insanoğlu anlasın diye... ...başka türlü anlamaz insanoğlu... Hayal ...ateşi de eden. başka türlü anlamaz... ...ateşi de aslında buradaki ateş değil... ...buradaki üzüm değil... ...buradaki su Bağ, değil... Bahçe değil evet. ...mesela süt ne kadar... E, ...iyi olursa olsun gaz yapıyor... ...ne evet. kadar iyi olursa olsun fazlası... ...zarar, ishal yapıyor... ...gibi evet. yani düşünüyoruz... ...cennette sütten ırmağın var senin... ...mesela... her köşk altından ırmaklar akıyor. Böyle bir ifade var Kur'an'ımızda. E olmayacak mı orada? Yok, yani. kaç tane ırmak akıyor bizim evin altından. <gülüyor> ne yapıyoruz biz? Neyi neye benzetiyoruz? İsimlere takılıp kalırsak ne cenneti anlayabiliriz ne cehennemi anlayabiliriz. Dolayısıyla oranın o hayatın Allah ile buluşulan yerin adı cennet ve oraya göre bir hayal cehennem ebedi ateş ve oraya göre dünya ateşine göre değil hep daha ötesi daha, daha, öte, daha ötesi. ötesi ve üçüncü bir nokta ahireti anlayabilmemiz için bir başka nokta daha doğrusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis şerifi çok dikkat çekici hiçbiriniz böyle amelinize filan güvenmeyin ha diyor yani hı hı. E, sende mi ya Resulallah kadar ibadet. Tabi ben de diyor. Evet. Tabi ben de. Rabbim rahmet edecek de beni alacak cennetine. ha Bu boşuna yorulmayın. nasılsa giremeyeceksiniz diye de anlatır şeytan bunu bize. Ne tesbih çekiyorsun? Nasıl olsa Peygamber aleyhisselam bile zoraki girdi canım. O da işte bir kişiye bir özel tolerans muamele yapılacak gibi gösteriyor. Öyle değil. Cennet ve cehennem konusunda yani ahiret hayatı konusunda ...bizim... ...sonsuz denecek bir umut taşımamız lazım... ...sonsuz deneyecek de bir korku taşımamız lazım... ...mesela tabiinden birisinin... ...çok güzel bir ifadesi var... ...Sahî Müslim'de bir hadis-i şerif var... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...en son cehennemden çıkacak adamdan bahsediyor... ...ondan sonra cehennemin kapıları kapatacak... ...yani müminler... ...cehenneme bir girecekler ya cezaları için... Evet. ...oradan çıkacak adam... ...ondan sonra cehennemin kapıları kapanacak... Şimdi Hasan Basri'ye de naklediliyor bu söz. O son kişi olmaya razıyım ben diyor. Evet yeter Halb ki. Halbuki ilk ki kaçta Allah bilir yani. Bu tabiinin ilk onunda mesela. Evet. Yani Asaf Kıram'dan sonra ilk sırada duruyor. Şu edebe bak ki yani ben en son adam olayım yeter ki gireyim yeter cennete. Ki. Sonra diyor ki cennete Allah dese ki bir kişi alacağım o benimdir muhakkak diyor. O ümiti de... Ümit ve korku arasında dengedir Müslüman evet. ibadet yaptığı. Evet. Çok fazla umutluk, laubarilik getirir. Allahu Teala Teala'ya... E nasıl olsa hallolur bu iş. O, peygamber halleder, aleyhissalatü vesselam, meleklerden biri halleder, şeyh efendi halleder, bizim caminin imamı halleder, bizim yeğenlerden biri hafız, o şefaat eder, halleder. Bu bir laubarilik getirir. Efendimiz Allah'a sellemin korktuğu bir manzara. Kızına cennet vaat etmediği. Ya, orada herkes kendi işine bakacak. "Benim güven mi?" dedi. "Muhammed'in kızıyım." diye. "Kızıyım" diye. Yani buradaki e, bu büyük olayı lavbalileştirecek bir umut boşluğu diyeceğim ben buna. Tehlikeli. Aynı şekilde battık bir kere. Batan gemi yan gider. Deyimi de şeytanca. Ortasını bulabiliriz biz bunun. Ortasını bulabiliriz. Peki bu ortası nedir bu işin? Ondan sonra konumuza geçelim. Ortası nedir? Bir, felsefeye bulaştırılmamış, aması kaması olmayan bir iman. Ya Rabbi ben sana iman ettim. Melek dedin meleğe, peygamber dedin peygambere, kitap dedin kitaplarına, ahiret dedin ahirete, kader dedin kaderine tamam Ya Rabbi. Yani amen tüyü bütün kalbiyle söylemek, Söyledin. yaşamak. Evet, Ondan sonra benim ...limik limik kafamı doğrasalar... ...benim bu altı şeyden kimse vazgeçittiremez. Bununla ilgili bana kimse tartışma yaptıramaz. Bana soru bile sorulamaz. Yani öyle iman ederim ki ben... ...ya meleklerin sayısı kaçtır? Bu soruyu bile kabul etmem. Bu çünkü bir tartışma kapısı açabilir. Melek dedi Allah sayı vermedi. Bana ne gerisinden. Evet. Tevrat'ta ne vardı? Bana ne ne vardıysa ya? Allah inandı, karışma dedi. inandım. Musa Aleyhisselam'a Tevrat verildi. Bu temiz... Hani, saf temiz Barrak Anadolu deyimiyle küllügüşsüz işsiz derler Anadolu'da. Evet, <gülüyor> evet. Bizim Karadeniz deyiminde pek evet, yok. Çok gışsız. güzel bir Arapça deyim. Evet. Küllügüşsüz. Evet. Yani aldatmasız, hilesiz Hilesiz Hile evet. Yani tam böyle köylü saf Organik diye ifadeler He. kullanılıyor Organik bir iman Koca karı imanı da diyorlar ona. O ulema ifadesidir evet, Alimler evet. öyle demişler He. Koca imanı kurtarır insanı demişler yani Felsefe yok tartışma yok Üzerinde tezler yazılmamış Didikleme yok Mesela e, bir ilahiyat fakültesinde Kelam ana bilim dalında e, Yüksek tahsil yapan bir genç Mecbur bir konu yazacak ne yazacak mesela işte Fahrettin Razi'nin kelam görüşlerine Nesefi'nin cevapları mesela evet. iki alim zirve alim arasındaki tartışmalı konu ama bunun konusu ne allah Teala'nın şu ismi şöyle midir bu ismi böyle midir diye mesela evet emin olun kendime örnek göstermek için değil özür diliyorum manada anlaşılırsa kütüphaneme sokmam bu kitabı ben evet tamam bir talebe bunu yazsın isterim kütüphaneme sokmam Niye sokmam? Ya ben Allah'a iman ediyorum. Bütün esma ve sıfatlarıyla. <gülüyor> Cennete, cehenneme iman ediyorum. Ya bu benim kafamı karıştırır mı, karıştırmaz mı belli değil. Bana ne ya? Kıyamet günü bana filan doktora tezini gördün mü soracaklar mı? Yok. Bana Nesefi'nin Fahrettin Razi'ye verdiği cevapları biliyor musun diyen olacak mı? Yok. Ebu Bekir gibi iman ediyor musun soracaklar. Ya evet. Ettim. Elhamdülillah anlamam ben gerisin. Ben başka bir şey anlamam. Çok güzel. Başka türlü hocam şeytan bir şey buluyor. Bir menfez evet. buluyor bir yerden. Bakıyoruz ki bu kurt ümmeti, sokmak için. Bu ümmeti sapıtanlar zamanında kütüphanede bir şeyi merak ettikleri için başlamışlar bu işe. Bu sebeple saf bir iman. Evet. Yani neyi konuşuyoruz? Gittik şu umudumuz işe yarasın. Korkumuz işe yarasın. Beyhude korkmamıştık biz. Beyhude umut var değildik. Demek için bir saf bir iman. Onun tezine, bunun filancanın cevabına bunu, bunu konuşmayacağız. Bir örnek vereyim hocam. Bir gün bir şehire gittim. Ee, biz burada geçen hafta kilis diye bir kelime konuştuk hocam. Evet. Bir arkadaşımız aradı, rahatsız oldum o ifadenizden. Peygamberler şehri o dedi. Dedim ne kadar üzücü söylüyorsun. Biz peygamberler şehri diye siz dediniz ya kilis de böyle bir konu oldu. Dedim ben ilk programda onu söylüyorum. Bizim kilis muhatabımız olur mu ya? Ben Moskova'yı bile tenkit etmem o bakımdan bakımdan. Evet, ee, yani bizim kardeşimiz şimdi bu sebeple isim zikretmeyeyim de ben bir şehire gittim konferans vereceğim ee, beni çağıran arkadaşlar dedi, hocam bir dakika gelir misin dedi buyur dedim ya dedi biz dedi burada dedi sizden önce dedi bir akademisyen çağırdık dedi Adem Aleyhisselam'ın e, ilk girdiği cennet bizim gireceğimiz cennet mi değil mi dedi bir buçuk saat bu konuyu anlattı dedi İnsanların kafası karıştı Karar ettiler ki hazır Nuratın Hoca geliyor ona soralım. Bunu konuşturmadan seni bunu soracaklar. Biz bir çay içene kadar hazırlanın siz bu cevaplara dedi. Çaya gerek yok benim cevabım hazır dedim. Hay Allah razı olsun dedi bir ehlini bulduk filan. Çıktık ilk soru geldi hocam. Hocam bir dakika dinleyecek kafa kalmadı bizde. Biz babamızın cennetine mi gideceğiz nereye gideceğiz biz? Dedim arkadaşlar çok mu merak ediyorsun? Çok merak ediyoruz ya çok mu dedim çok. Ben hiç merak etmiyorum. Ben cennete gireyim de ister babamdan kalan cennet olsun isterse bana yenisini yapsınlar. Benim derdim de bu. Kusura bakmayın dedi. Evet bu kadar. Hocam o, birkaç kişi soru sormak için hazırlanmışlar. Soru moru bitti. Evet. Yani evet. çıkınca bir ihtiyar böyle beyaz sakallı biri bir sarıldı bana. Hem gözleri yaşardı. Onun da içi yanmıştır. Ya yani o, hocam, o şeylerden. Ben bir aydır dedi. Fitne fesat içinde dolaşıyorum dedi. Allah Allah. Demek ki dedi Kur'an-ı Kerim'de bize vaat edilen şeyin ne olduğu belli değil diyor bana şeytan dedi. Gerçekten asas bu olmamalıymış gayemiz bizim. Evet. Nere sokarsa soksun Allah hangi seni bir... ...iki tane çınarın altına koysa kıyamet günü razı olmayacağın mı da... ...Adem'in cenneti mi yani bu ne kadar gereksiz bu. Evet kitaplarda var bu konu hocam. Taberi'den itibaren yazılmış bu konu. Ya bu... E, ha... Şöyle şey yapalım hocam yani bu... Bu tarz tartışmaların bugün de gündeme gelmesini önlemek mümkün değil. Yani şeytanın kullandığı medya da var. Var. Yani kamuoyu, iletişim araçları da var. Bu ya televizyonda bir tartışmayla gündeme geliyor ona falanca işte akademisyenler de katılıyor ya gazetelerde bir köşede şey oluyor ya da kitap yazılıyor vesaire. Yani diyelim... Ee, bu radyoyu dinleyen insanlar, şu programı dinleyen insanlar nasıl bir iç mukabelede bulunmalılar bu tarz şeylere nasıl bir işte o siz dediniz yani ben bir cennetine gireyim de Rabbinin yani ne demeli yani bu tür şeyler Şimdi Süleyman Derin hocamız evet. o da radyomuzu dinleyenlerden değil mi? Tabii, Süleyman Derin hocam dinleyen ve program yapıyor okuyup doğrusunu eğrisini tahkik etmeli evet ilim adamı çünkü evet profesör ...küktübhane... ...gibi kafası var... ...o bunu okumalı... Evet. ...yanlışa cevap vermeli... ...doğruya doğru demeli... ...ama ben okumamalıyım... ...benim için o tez yok hükmünde... ...zira Hristiyanlar da... ...sizin dininiz hak din değil diyorlar... ...şimdi hep duy duyacağız o soruları konuşacağız mı biz... ...filan papaz dinimize böyle dedi diye... Evet. ...ne diyoruz... ...lanetli papaz sen git kendi işine bak diyoruz... ...yani her soruya cevap vermek diye bir dindarlığımız yok bizim... ...evet... Her soru ve fitneden kurtulmak diye bir dindarlığımız var bizim. Dolayısıyla ehli, Süleyman Hocam gibi alem birisi. Tasavvufu biliyor, tefsir biliyor, kelam biliyor. Onun kütüphanesinde bu eser bulunabilir, inceleyebilir, incelemeli. Bizim adımıza o cevap vermeli. Evet. Cephemizi o temsil etmeli. Onun gibi, yani ben hocamı bizim radyodan olduğu için söylüyorum. Onun gibi birileri bu işi üstlenmeli. Ama ben her soruya cevap verirsem öğle namazını kılmaya vakit bulamam. Evet, evet. Çoluk çocuğuma irşat vakti bulamam. Asıl misyonumu alır gider benim bu. Bir de öğlen namazına giderken kalbin karışır. Ya zaten bu iman hangi, <gülüyor> evet, evet. hangi ekolden diyeceğim? Evet. Bu cami hangi ekolden? Bu bu sebeple e, biz yani iman konularında sorulara cevap vermek değil, soruları dinlemek zorunda bile değiliz biz. Evet. Bizim adamlarımız var. Süleyman Hocam 30 senedir kütüphaneden meşgul bu işlerin yani bizim tamponumuz o. Evet. Gelecek. Göğüsleyecek olarak, olan o. O göğüsleyecek bize diyecek ki bu zararsızdır kenara çekileceğiz. Yoksa herkes her işle meşgul olursa o zaman futbol maçı seyreder gibi din seyrediyoruz biz olur. Evet. Yani biz futbol maçı seyretmiyoruz ahirete doğru yürüyoruz. Onun için o günkü dengeyi sağlamakta ne yapalım diyoruz bir saf bir imanımız olacak. Saf imanımız nedir? Allah, peygamber, e, ashab-ı kiram, İmam ı azam, selamun aleyküm, gerisi yok. Evet. Yani ne gerisiyle ne uğraşıp, e, gerisini inkar mı etmiyorum, uzmanına havale ediyorum. Evet, yani cedelleşmem gerekmiyor hiçbiriyle ama her işten anlayan Müslümanlar başımızın belası şimdi. Tıptan anlıyor, futboldan anlıyor. ...Müslümanlar Twitter'ı bir bak mesela. Evet. Şimdi futboldan, siyasetten... ...zaten ondan iyi anlayan yok. Dünya politikalarından... ...döviz kurlarından anlıyor. Fıkıhtan da, tefsirden de... ...bana göre dedi mi... İbn Abbas'ın talebesi zannediyorsun. Evet, i̇şte evet. Bu bir... ...tuzağa düşme hastalığı. İman konusunda bu. İki, saf şeriat sahibi olacağız. Şeriat ehli olacağız. Nedir şeriat? Benim namazımı Rabbim belirler o şeriatımın gereği ibadetimi evet. ibadet namazı ibadetlerde simgeli Hı. ticaretimde haramlar helallerimi şeriat belirleyecek şeriatımın da verdiği ruhsatlar olursa bunaldığında şunu yapabilirsin derse ruhsat kullanacağım ama benim çalışma alanımı şeriat belirleyecek ona başvuracağız ona, o hayatım benim o evet. kimliğim o evet. aile hayatımı şeriatım belirleyecek kimle evlenirim kimle evlenemem evlenince ne yapacağım Yanlış olunca nasıl düzelteceğim? Şeriatım. Sokaktaki kimliğim, siyasi tavırlarım. Yani hayatımı benim şeriatım belirleyecek. Evet. Böylece ben şeriatlı bir Müslüman. İslam şeriatından bir Müslüman olacağım. Bu benim hatasızlığımı mı gösteriyor? Hayır. Hatam olacak. İnsanım çünkü. Ama o bağlılık şuuru müracaat şuuru ona olacak bir kastım olmayacak evet. hainliğim olmayacak ve her an tövbeye hazır olacağım ben düşebilirim insanım kaslarım yorulur yani düşerim kırılır ayağım da kırılır bastonumla kalkar tövbemi yapar hayatıma devam ederim dikıldığım yerde kalmam bir Allah'ın şeriatını bir müslüman yüzde yüz eksiksiz yaşar diye bir kural koyamıyoruz temennisi odur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yaptılar. E biz beceremiyoruz yani 14 asır sonra geldik ama haini değiliz bu şeriatın pazarlayıcısı değiliz. Evet. Tertemiz duygularla sahibiyiz. E Rabbimiz bize lütfederse ebediyen de ayrılmayacağız bundan. Bu heyecanla yaşıyoruz biz. Bu heyecan bizi ayakta tutacak Allah'ın izniyle. Demek ki bir saf imanım olacak, saf şeriatım olacak, saf ahlakım olacak. Ahlakımı Allah için yapacağım. Yani siz bana hoş geldiniz diyorsunuz Gel Nurattin otur demiyorsunuz e Benden aldık ki büyüksünüz siz Ama Müslüman nezaketini Uyguluyorsunuz niye e Allah'a sevde etmiş iki kişi sabah namazı Kılmışız bugün e sabah namazı kılan Bir Müslümanı niye kaba davranır? Ahlakımızı da Allah'a bağlıyoruz Güzel. Bu da çok önemli evet. e, Ahlakımızı niye Allah'a bağlıyoruz Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Müslümanın terazisinde ahlak gibi bir ağırlık olamaz Evet yani ahiret, terazisi. ahiret terazisinde. Yani ahlakı iyi ahlak gece teheccüd kılıyor, gündüz oruç tutuyor durumuna getirir bir Müslümanı buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ahlakı günlük hayatta sosyal ilişkilerin gereği değil. İman hayatında imanın bir parçası olarak ahlaklıyız biz. Kıyamet günü bu bizi kul hakkından arınmış olarak getirecek. Dağlar gibi sevaplarımızı ona buna dağıtmayacağız bu sefer. Saf ahlak, saf iman saf şeriat teslimiyeti ve saf ahlakımız olacak. Safla kastım Allah ve Resulü için olacak. Yani ahlakı bu çerçevede anlamak da yani onu anlatmaya çalışıyorsunuz Onu hocam. vurgulamaya yani, çalışıyorum. Vurgulamaya Fantazi değil ahlak. Fantazi değil. Fantazi çünkü değil. bazen öyle de anlaşılıyor ama Resulullah Efendimiz değil mi? Yani en yüce ahlakı temsilcisi olarak sunuluyor Rabbimiz tarafından. Ahlakı tamamlamak, tamamlamak benim diyor. için. Evet, benim için. Ben bu ahlakı diye. tamamlamak için geldim diyor. Evet. Dolayısıyla ahlak sorunu olan bir Müslüman peygamberin nazarında eksik Müslüman. Evet. Direkt bu anlaşılmıyor mu? Tabii. Eksik bir Müslüman. O zaman ben ahlakı fantazi kabul edersem. Mesela yalan konuşuyorum, karşımdakini gene aldım. Aslında şeriat'a karşı da suç işliyorum. Yalan haram çünkü. Evet, tabii. Mesela bir Müslümana Şehzadebaşı derslerinden bir, birinde bunu söylemiştim. Sonra Hacı Bayram'da da geniş bir açıklamı açıklayıcı söyledim. Birbirimizin hüsnü şehadeti hanımlarımızdan olmalı. Evet. Hanımlarımızınki kocalarından olmalı. Yani camide mecburen cenaze kılınırken nasıl bilirdiğinizi zaten Allah belasını versin bu adamı diyen bir o cenazeye gelmiyor ki. Evet. Sevenler geliyor bir de o camide namaz kılanlar hela iyi bilirdik diyorlar. Evet. Geçiştiriyorlar. O matem acısı geçtikten iki ay sonra mesela iddeti bittikten sonra kadına e, eşiniz nasıldı? vicdanınızda konuşun dendiğinde eşini konuşmalı. Ya da öldü adam e, eşinin haberi yok cenazeden. Eşiniz hakkında kanaatinizi öğrenmek istiyoruz diye sorulmalı. Evet. Çünkü ölüm haberiyle duygusallaşacak kadın. Evet. Hüsnü şahadet bu işte eşlerimiz. Evet. O Eşlerim... tebriye ederse. Yani çünkü eş kadar kim kimi tanıyabilir hocam evet. anneden daha iyi tanıyor. Tabii. Anne bir yaş asas kemal yaşından sonrasını tanımıyor anne. Evet. Yanında da dursan zaten mahremiyetten dolayı tanıyamıyor seni. Anne belli bir mesafelerde duruyorsun. Ee, Müslüman bir insanı eşi çok iyi tanır. Çocukları çok iyi tanır. Tabii. İş ortağı çok iyi tanır. Beraber yaptığım arkadaşlık yaptıklarımızı iyi tanır bir kere daha anlattığımı da şüphem var ama çok önemli bir hatıramı nakledeceğim buyur, hocam. Buyur. Abdülfettah Abugutlu hocam. Evet. Rahmetullahi, Rahmetullahi Ali Alepli Zahirli talebesi ee, yani hocamız ve şeref şeref tablomuz Allah rahmet etsin ölümünün 18. senesindeyiz şimdi. Ee, Rahmetullahi, Rahmetullahi Aleyh. Ali. İstanbul'da olduğu ve benim de hizmetinde müşerref olduğum bir gün ee, benim 5-6 tane hafızlık talebem e, hafızlıklarını bitirmişlerdi ben de onlara Riyaz-ı ezberleteyim diye planlamıştım böyle bir muhabbet esnasında dedim ki hocam e, o bizim medreseyi de ziyarete gelmiş o ziyaret ettiğiniz çocuklar hafızlık bitirdi ben onlara Riyaz-ı ezberleteceğim Tabii bir su-i oldu. Yani bir hadis alemine ne yapacağımı söyleyip para ettireceğim gibi oldu. Büyük pot kırdık tabii ama o merhametli bir insandı tabi. Ee, dedi ki bir kere dedi Riyas-ı Salih'in olmaz dedi. Büluhul meram olur dedi. Hmm. Ee, yani fıkh. Yani çünkü Riyas-ı yani. sadece ahlakla ilgili evet. hadisleri ihtiva ediyor. Şeriatı tam ezberletmek lazım. Ama dedi asas mesele ...e bunlar dedi... ...neye göre sen karar verdin dedi... ...bunların iyi talebi olduklarına... ...dedim... ...üç senedir benim yanımdalar dedim... ...nerede duruyorlar dedi... ...medresede dedim... ...e dedi nasıl medresede duruyorlar dedi... ...e ben de başlarında duruyorum dedim... ...dedi bak yavrum dedi... 30 senede bir binada dursan... ...bir insanı tanıyamazsın dedi... ...şöyle seferilik kadar bir mesafeye götür... ...bir gün tut onları... Evet. O zaman dedi asas kimlikleri ortaya çıkar. Yolculuk yap dedi. yani birlikte. Yolculuk yap. E, ana eksenden tabiata çıkar onları. Orada kamp yap dedi. Evet. İhvan-ı Müslümin kökenli bir zattı ya. Evet. İhvan-ı bu tip eğitimlerini Hasan Elbenna'dan almış. O oradan geliyor. Hı hı. Hocam ben bundan çok etkilendim. O zaman Sapanca'ya gittim. Sapanca'da bir Müslüman yeni bir yayla tesisi açıyordu. Onu kiraladım. Evet. ...talebeleri oraya götürdüm... ...Allah hocama rahmet etsin hocam... ...bu süper alim olur dediğim çocuklar... ...ikinci gün döküldüler... Allah ...nazlandı, Allah Allah. şımardı... ...orada balıktan... ...kavga başka... etti yok bilmem... ...yani mesela kamptayız dağ başında şehir 10 kilometre ötede... ...balık yemem ben diyor... Ya ...yok burada başka bir şey... ...iki gün aç kaldı çocuk... <gülüyor> ...onun yüzünden kampı bıraktık geri geldik aç kaldı çünkü... Evet. ...mesela onu döküldü... ...daha derse de gelmedi... ...beni işkence yaptınız diye... Hocamın Allah rahmet eylesin tiniyeti çok muhteşem e, tespit metodu öğretti. Bana su yüzden biz vakıf faaliyetlerinde mobil çalışıyoruz şimdi. Evet. Türkiye'nin siz de bir geldiniz Trabzon'da evet. gördüğünüz farklı yerlerde farklı iklim orman iklimi deniz iklimi göl iklimi böyle farklı yerlerde yerler aldık. Yani bir ay oraya götürüyoruz talebi o bir ayda hocam öyle bir ortaya çıkıyor ki hakikaten. ...karakterler... ...hep asıl kimlik ortaya kimlik, çıkıyor... Evet. ...zapt edemiyor kendisini orada insan... Ha. ...büyük insan da öyle hocam... ...öyle hocam yani böyle... ...hadi bir saat... Şu görüntüde durayım dersiniz ama farklı hayat alanlarına girdiğinizde farklı refleksler mesela büyükler, çıkıyor. Mesela büyükler olarak biz bile pikniğe gidince ütün bozulur. Şuraya oturdun. De, de dert etmiyoruz değil mi? Tabi. Bu arada kural dışı yaşıyoruz. Evet. Ben e, dinleyen kardeşlerimize tavsiye ederim. Çocuklarının kimliğini tespit için onu mesela bir dayısıyla beraber bir gurbete göndersin. Orada psikologça tespitler yapılır çocuklar. Tabii evet. zulmetmeden kamerayla izliyorum seni dersen çocuk dikkat eder. Evet. Doğal hayata saldın mı herkes iç karakterini ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Şimdi ahlaktan buraya geldik evet. biz. Allah hocamıza rahmet etsin. Yani Müslüman bir insanın ahlakı e, doğal olduğu zaman ve şeriatına uygun olduğu zaman aslında Müslümanca ve insanca yaşıyor demektir. Evet. Bunun kul hakkı sorunu yoktur. Ayıplanacak bir tarafı yoktur. Mümin kardeşleri tarafından hüsnü şehadet görecek bir insandır. Bu, bu hayatta beklenti budur zaten. Sana müminler hüsnü şehadetti. Mesela hadis ne diyor? Yüz mümin hüsnü şehadette bulunursa Allah onların hatırını kırmaz diyor. Evet. Tamam dediğiniz gibi olsun. Aslında Allah neler biliyor adamla ilgili. <gülüyor> Onlar bilmiyor ama sadık işte komşuları, dostları iyi bilirdik bunu diyorlar. Bu yani evet, tolerans yani. iyiliği değil tabi evet. Samimi ruhundan gelen bir sesle işte Eşi cevap veriyor mesela evet, Çocuğu evet. cevap 15 senedir şirket ortağı konuşsun şimdi evet. Yani şirket ortağı konuşsun esas. Paranın yani 15 yıldır incinmedim, incinmedim evet. Biz eğer imanımız Şeriatımız ve ahlakımızda Dolayısıyla hayatı ilişkilerimizin Tamamında Saflığı oluşturduysak berraklığı biz mücahidiz demektir. Cihad nedir zaten? Allah için yükselecek bir ortamda yaşamak demek, İslam'ı yükseltmek demek. Benim varlığım o zaman ahlakımla, şeriatımla, yani, evet. itikadımla varlığım ümmete bir katkı. Evet. Çok bu, güzel. bu bu katkı ...bir milyar olsa olduğu gibi cihadız biz zaten o zaman. Varlığımız cihat bizim. 1 milyar 700 milyon Müslümanın böyle olduğunu düşünelim. Bizim kılıç kullanmamıza gerek, yani, gerek kalmaz. Yani. Gönüller gönülleri es fetheder. Esir esir olacaktır bize. Evet. Yani varlığımız Kötü gösterildiği için kötü olduğu için değil kötü gösterildiği için sanki hep şer Orta Doğu'ya Müslümanlara nunhasır hale gelmiş gibi gösterildiği için dinimizin önünü tıkattık fark etmeden. Evet. Kafirler barikat kurmadan biz tıkattık varlığımızla yani suyun akışını engelliyoruz. Evet, evet. Buna rağmen elhamdülillah bir sürü iman insan Müslüman oluyor. Oluyor. En çok Müslüman da Amerika'da oluyor. Evet. Elhamdülillah evet. 11 Eylül'den sonra Amerika'da... Bütün fesat kampanyalarına rağmen... Bütün... Eh. Yani 11 Eylül İslam'ı çökertmek için... ...başlatıldı işte kaç ülke işgal edildi. E, Kur'an-ı Kerim en çok satılan kitabı haline gelmiş Amerika'da. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani Allah'ın nurunu azaltamayacaklar ama değil söndürmek azaltamayacaklar bile fakat biz bize düşeni düşürüyoruz. Yani biz önünde tıkaç olmamamız lazım. Yani biz e, bize... suyun akışını engellememek lazım. Şimdi ahireti konuşuyoruz. Evet. Dedik ki büyük kelimesinin yerine oturduğu bir yer orası. Evet. Daha ötesi yok, büyük yok. Umut da büyük, husran da büyük. Azap büyük, nimette de büyük, buluşmada büyük. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşuyor havuz Kevse'de. Bunun ötesinde buluşmam olur. Her şey büyük orada. Fakat bu büyüklük, burada bir sabah namazına gitmekle aslında olmaz. Bütünü, bütünü, bütünü yüz sene sabah namazına gittin diyelim. Hadi bunu onla çarptık, bin sene kal cennette, git olur o zaman. Eğer kıldığın namazın karşısındaysa ama ne yapıyor Allah? Bir kere bir sabah namazını yedi yüz kat yazıyor. Evet. Yani sen 100 sene namaz kılsan 700 sene kıldığınız yazıyor bunu Bu müthiş bir şey evet. Bu büyük nimeti isterse daha fazla da artırıyor Orada büyük bir lütfu var Allah'ın O lütfu da e, görünce coşan bir şefaat umudumuz var Peygamber Efendimiz şefaat edecek biiznillah Ashab-ı kiramdan şefaat edecekler olacak e, Evliyaullah'ın şefaati haktır olacak. Kur'an-ı Kerim hizmetkarlarının şefaati haktır. E, salih çocukların duaları tecelli çıkıyor. Yani büyük bir şefaat var Bu ama... Şefaat konusuna girdiniz hocam. Yani... Şeyler var biliyorsunuz yani siz de biliyorsunuz bu konuda şefaat var yok falan tarzında tartışmalar var yani Kur'an şefaat olacağını bildiriyor bize değil mi Rabbimiz bildiriyor ama Allah'ın izniyle bu şefaatin olacağı bildiriliyor. Siz yani peygamberimiz şefaat edecek Ashab Sonra şefaat Allah edecek olacak, Şehitler evliyaullah Ömer'in şefaat umudu olmasa ben ne yapardım Bu dünya yani, ya? evet. Ya. evet yani orada Allah'ın izni izinsizliği nasıl Hocam Hı. her köyün bir delisi olurmuş evet. Bizim köyün delisi de bunu inkar edendir yani <gülüyor> Ne diyeyim başka yani Evet, evet. Benim canım şefaat istiyor Beş porsiyon getirin der gibi bir şefaat Yok nereden kim ne konuşuyor Garantili yani. bir şey de A yok, yok. Evet. Ama Allahu Teala Bazı kullarının e, Dünyadaki Hayatlarını taltif buyurmak için orada yani sizden razıyım Demek için elinizle On kişi getirin bana bakayım deyip hmm. Onları mutlu edecek aslında evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme niye Şefaati kübra dev bir şefaat ...büyük Şefaatim insanlığı kuşatan bir evet. şefaat... ...niye verecek? Yani Efendimiz o çektiği çilelerle... ...o büyük makamıyla böyle bir iyiliği hak ediyor. Evet. O yoksa Efendimizin elindeki bir meziyet değil bu. Dersek ki... ...Efendimizin çok soyu büyük bir soydu... ...yasal hakkı bir milyona şefaat edecek... ...bu terbiyesizlik olur. Kimsenin yasal hakkı yok orada. Allah'tan başkasının sözü yok o gün. Susacak herkes. Evet. Herkes susacak... ...niye konuşmuyorsunuz diyecek allah Teala... ...hani nerede o dev adamlar... ...krallar... ...o gün herkes susacak... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de susacak... ...secdeye kapanacak... ...Evliyaullah hep... ...Enbiyaullah kendi dertlerine düşecekler... ...ama... ...şu dünyadaki salih amellerinin karşılığı... ...kaldır başını ey Muhammed denecek ona... ...kaldır... Ee. ...hadi bakalım dilediğine şefaat et denecek... ...bu... Belki de oradakileri acıdığından çok Allahü Teala'nın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tazim ettirmek istediğinden. Yani bu dünyada Ebu ceylin hakaretlerinin karşılığı orada da onun sayesinde cennete giren milyonlar olacak. Milyarlar belki de olacak. Yani bu efendimize bir lütuf. Bunu Kur'an böyle müjde ediyor. Evet. Bu lütfu yasal hak dersek bu akılsızlık olur. Yok böyle bir şey kökten dersek o da delilik olur. İkisi Şöyle olmaz. bir şey var mı hocam? Yani şefaati hani hak etmek yani Rasulullah'ın diyelim ki şefaatini layık bir ümit beslemek için yani şunlar da olmalı bizde diyebilir miyiz? Deriz yani? iman. Evet. evet. İmansızın kovasının dibi yok. Ee, oh, yok. Evet. İman bir. İki şefaat de şu şu köşeden şu köşeye kadar olanlar gelsin şeklinde değil tabi. Mesela sünnet-i seniyeye merak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı. Şeriatına saygı. Allah için bir kere bir gözleşi akıtma. Yetim çocukların başını okşama mesela hadis-i şerif ne buyuruyor bir yetimin başını okşayıp onu güldürdüğünde bir mümin iki parmağını kaldırıyor efendimiz bu iki parmak kadar yan yana yüz yan diyor, yana yüz diyor. Yani, yani iki parmak olsa olsa beş santim açılır değil mi evet. bilmiyorum benimki mi zor açısında <gülüyor> açıyorum o kadar bile yok yani büyük parmaklar on santim açar herhalde. Evet. <gülüyor> ya yani 10 santim yan yanayız ne evet. demek bu onu tutacağım şefaatimle ben de onun başını okşayacağım demek evet. Mecazim. ben de onun başını okşayacağım e şimdi ama 10 yetim barındırmış bir mümin bir de bir tanesine bir simit almış bir kere o da karşılığını bulacak ama o 10 yetim güldüren adam mezardan sonra fazla uğraşmaz yani onu çok yakından o ilgi alanına Resulullah çok Efendimiz yakın yakınına sokulur inşallah çok yakında sokulur. yani elbette ee, sıradanlık bir şey değil yani Sultan Fatih'in fethetti İstanbul'da Doğanlar gelsin diye bir şey yok. Evet bir şey yok. Ee, ama ne var? Yani ezan okununca mesela en ciddi işini bile bırakıyor adam. Peygamberimizin ezanı diyor. Ya bu bu adama e, ömrü böyle geçmiş ezana saygısı var. Bunu Allah hiç atar unutur mu ya? Ezana saygı gösteriyorsun sen. Çok güzel. Bir enteresan bir şey var hocam. Bir de hocam ben şey yani unutmayın sözümüz. Mesela Fatih döneminde fetihte... şöyle olanlar toplu şeyler değil değil mi? Ya, ya, ya ferdi dosyalar. Top, toplu olsa efendimizin amca çocukları şin cennette olurdu. Evet, yani. evet. En toplu yerde duruyorlar. Evet. Hocam bir enteresan örnek inşallah bize de şefaat vesile olur. Hani Musa Aleyhisselam'la Firavun'un sihirbazları karşılaşıyorlar ya. Evet. Şimdi bu karşılaşma esnasında ee, ...işte sihirbazlar... ...diyelim... E, ...atış yapacaklar... ...Musa Aleyhisselam da e, onlara cevap verecek... Evet. Ee, ...Musa Aleyhisselam'ın karşısında değil ki... ...tabii Firavun... Melun, ...bakıyor... ...Firavun'un Ekabir... ...bir şey kabul. ...Arena gibi bir yer yani evet, herhalde... Evet. ...bu anlattığım sahih bir hadis değil ama... ...tefsirlerde kayıtlı bir şey... ...ciddi bir ipucu veriyor... ...şeriatımız da bunu böyle gösteriyor bize... Siirbazlar kendi aralarında... ...fiskos ediyorlar. Diyorlar ki... ...yaşlı başlı birisi. Bizden yaşlı... ...nezaketli davranalım buna. Ne olsa parçalayacağız bunu sonunda. Sihirlerine çok evet. güveniyorlar Musa Aleyhisselam'a... E, ...diyorlar ki... E, ...sen buyur na, nasıl istiyorsan... ...kuralları sen koy diyorlar. Yani hı hı. onlar sihirini gösterecek... ...Musa Aleyhisselam onlara cevap verecek... Sihir Asarsın. yarışması da kuralı sen koy diyorlar. Sihir yarışması demeyelim sihirbazlarla Musa, Musa. Aleyhisselam'ın Hı. düellosunda. Evet. Yarışma yani rızalı tamam. bir yarışma değil bu. Bu böylece de Musa Aleyhisselam mağlup olacak onların gözünde. firavunda da onu pes ettirecek, halka soğutturacak Musa Aleyhisselam'ı. Sonuç bu yani. Evet. Halkın gözünde prim kaybedecek Musa Aleyhisselam. Plan bu. bu. Bunlar Musa Aleyhisselam'ın ki bunlar Firavun'un sihirbazı olarak oraya geliyorlar. Yani ...bu kainatın en büyük... ...kafirlerinden birinin... ...yardakçıları bunlar. Evet. Ve Firavun'u ayakta tutan... ...sistemin... ...kurucuları bu Melonlar. Bu çok ciddi evet. bir rakam. Yani gavurlukta üstlerine adam yok. Bir Firavun var üstlerinde gavurlukta. Bir de Aman. Evet. Bunlar üçüncü numaradalar. Beş kişi, on kişi, kaç kişi... Silahlar. ...fakat Musa Aleyhisselam'a... ...narin davranıyorlar. Musa Aleyhisselam da böyle diyor. Ee, sonra onlar... Atıyorlar iplerini Musa Aleyhisselam asasını yer atıyor ejderha oluyor onları yutuyor bunlar bakıyorlar ki bu sihir mihir bizim sıfırlandı her şey Musa da geldi bizi mağlup etti iman ediyor iman ediyorlar fakat olağan bir şey değil bu iman ediyorlar. Yani Firavun'un yanında, yüce Firavun'un yanında, ondan sonra buraların ilahiyim diyen zalimin yanında, halkın önünde ve yıllarca sihirden halka otorite kurmuş insanlar bunlar. Evet. Şimdi yani kabul edelim bizim medya. Evet. Medya bir akşam toplanıyor, canlı yayında iman ettik diyorlar. Evet. Gibi bir şey. Çünkü aynı misyonu yapıyorlar. Evet. Uyuşturma vazifesi yapıyorlar. Sistemi ayakta tutuyorlar diyor, e, Musa aleyhisselamın böyle tabi galibiyeti gerçekleşmiş oluyor çünkü hile yaptım filan deseler yenilenecek oyun veya Firavun'un askerleri dağıtacak sahneyi Firavun bakıyor ki bunlar çok kötü siz diyor yoksa Musa'nın tanrısına iman mı ettiniz diyor evet diyor bakın diyor sizi diyor asarım diyor, çaprazlama keserim diyor, yani sağ ayağınızı keser sol kolunuzu keser Tavana asarım sizi burada, ağaçlara asarım diyor. Onlar da sen bize üç günlük bir ceza verirsin ama biz Rabbimize kavuşuruz diyorlar. Ahirete hükmedemezsin. Hocam, sabah, övlen, öğlene kadar bitmiş bir olay bu. Üç saat içinde küfrün en baş adamları iken... ...Hamza radıyallahu anh gibi şehit adayı olmak için Uhud'a gelmiş birisi. Evet. Korkunç bir dönüşüm hocam. Evet. Bunu... Bir şeyle anlatmak mümkün değil. Casustular desen Musa bunları tanıyor olması lazımdı. Tabii. Casus değiller. Daha önce mümin değiller. İmanı tanımıyorlar. Bu çok ciddi merak edilen bir soru var burada. Soru şu. Bu adamlar ne yaptı da Allah kalplerini böyle dönüştürdü? Diyorlar ki müfessirler net cevabı bilmiyoruz. Allah bilir ne oldu. Evet. Ama bunlarla buluşacağız bir gün. İnşallah. Evet, orada Orada sizin Diyeceğiz. Sizinle, <gülüyor> öğreneceğiz hocam. Hiçbir şey evet, gizli kalmayacak evet. orada. Bunlar Musa Aleyhisselam'ın yaşına başına hürmet ediyorlar ya hocam. Evet. Bu hürmet Allah'ın rızasını celbediyor, Bunlara imanı lütfediyor. Evet. Orada yani. Hüsnü tefeül diyelim. Buna. Yani bu bir de Peygamber Musa Aleyhisselam'ın şeriatına hürmet eden olsaydılar. Evet. Daha önce. Evet. Yani Efendimizin sünneti için buradan Erzurum'a kadar ders almaya yürüyerek giden bir alimi bir de düşün. Bukhari'yi ezberlediği için çocuğuna evini, mülkünü tapulayan bir baba düşün. Benim oğlum inşallah Erba'in hadisi ezberleyecek deyip işte Erba'in hadisi ezberlediği için peygamberimin hadisi ezberlendi bu evde diye çocuklarına akrabalarına ziyafet veren bir müsmü ya bu hayal edilecek şeyler değil bunlar. Dolayısıyla kıyamet günü bu şefaat elbette bir standarda göre gelecek. Bu standardı bir yerden yakalayan yakalayacak. Bu bunlar mesela nereden yakaladılar? Musa Aleyhisselama içlerinde bir nezaket geldi. Aslında iman ettikleri de yoktu. Allah da bunu büyüttü. 700 kata çıkardı. Kaç kata çıkardıysa iman kalplerini ettiler. Kalplerini değiştirdi. Hocam, bir peygamberi imha etmek için girdikleri arenadan Allah'ın tertemiz şehit kulları olarak gittiler. Yani o da müthiş bir dönüşüm var. O, ona da Allah önümüze örnek koyuyor. Yani değil Ama mi? Hikaye değil. Evet, böyle bir Gerekçesi örnek. Gerekçesi de yani. önemli değil. O zaman bir de şu, yani insanlara bakarken de. Değil mi? Yani Firavun'un sihirbazları bile o ölüm anında kalpleri dönüştüyse her insan kalbi dönüşebilir gibi bakmak lazım. Bunu hocam ben sizin gibi insanlara demiyorum. Anne babalara selamım olsun. 30 yaşında namaz kılmayan çocuğunu, 40 yaşında hala namaz kılmıyor, oruç tutmuyor çocuğunu atmasınlar. Olsa olsa Firavun'un sihirbazı kadar olur o serseri. Ne kadar olacak ya. ya. Muallimler, vakıf görevlileri, ...bu çocuk işe yaramıyor diye atarken... ...bu misali düşünmelidirler. Okul mesela yöneticileri falan değil belki mi Belki okulun, vakfın bir standardı var. Bunu burada tutarsam... ...öbürüne zarar veriyor. Ama Daha iyi bir yere sevk et. Ayırırken de belki... İyi yere yani ...yok ederek ayırmamak ha, lazım. Yo, tabii tabii. Yoksa her, herkes her yerde kalacak... ...diye bir şey yok. Evet. Ama Firavun'un sihirbazları... ...bir iş yaptılar ve o iş... Net biz bilmiyoruz ne yaptılar ama Musa Aleyhisselam imha etmek için geldikleri yerden Allah'ın tertemiz şehit... Kendilerini ihya için. ederek... Çıktılar. Evet. Yani bu sebeple her bir mümini bir yerden yakalayacak o şefaat. Kimi evet. nereden yakalayacağını Allah biliyor. O zaman biz bütün kabiliyetlerimizi ortaya koyacağız. Her birimiz hadis alimi olacak halimiz yok şefaat için. Evet, içinde. evet. Ama, hadis âlimi, Ama içimizde bir Şefaat umudu olacak Şefaat değil? ve rahmet umudu, umudu olacak. olacak Bunu laubarileştirmeyeceğiz Evet Saf iman, saf şeriat bağlı Saf ahlakla Bunu pratikleştireceğiz Gerisini de Allah'a bırakacağız Celle Gerisini de Allah'a bırakacağız Şöyle bir şey hocam sonuna doğru geliyoruz Böyle beş dakikamız var yani bir hoca efendi şey yapmıştı. Yani ben dünyada yapıp ettiğim işlerin ahirette savunulabilir olmasına dikkat ederim demişti. Yani bu bana çok ilginç geldi bu şey. Yani amel defterimize şimdi ahiretteki o büyük ortamı değil mi? Yani hakikaten büyüklüğüm bile ifade etmekte zayıf kalacağı ortamı düşünmek lazım. Amel defterine baktığımızda ya bunu nasıl yaptım falan dememek lazım değil mi? Yani oradaki amellerimizi savunabileceğimizi düşünmemiz lazım. Şüphesiz. Evet. Ee, belki yüzde yüz bunu sağlamamız mümkün değil hocam. Evet. İnsanız. Evet. Peygamber değiliz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama titizlik, dikkat. Heh. Bir, hainliğimiz olmasın. Evet. İki, dünden ibret alıp bugünü yaşayalım. Bugün hiç olmasın, düne göre daha iyi olalım. Ne buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem? İki günü birbirine denk olmamak. Evet. Yani dün gaflet içindeydim, 42 yaşındaydım. 42 yaşında olmamalıydı ama oldu. 52 yaşında aynı pozisyonda olmamalıyım ben. Evet. Yani muhasebesini yapabilen insan Hoca Efendi'nin dediği bu kaliteye gelebilir. Evet evet. Sürekli geçmiş bilançoları incelemek, i̇ncelemek lazım. İncelemek lazım. Yani Müslüman mesela birinci çocuğuunu <gülüyor> iyi yetiştiremedi. Ya ilk ana olduk, baba olduk işte ziyaretler falan. İkinci çocuk da aynı hataları yapmamalı. Mesela evliliğin ilk üç senesi iyi değildi. İkinci üç sene niye aynı? Evliliğin ilk on senesi boş geçti. Niye ikinci on senesi boş geçiyor? Eğer biz geçmiş bilançolar üzerinden, geçmiş hesaplar üzerinden değerlendirme yapmadan yeni dönemler yaşarsak hiçbir zaman düzelemeyiz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ifadeyle izah buyuruyor. Dünya işlerinde sizden aşağıdakilere bakın. Evet. Ahiret işlerinde yukarıdakilere bakın. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Ahiret önümüze koyalım ya Ebu Ebubekirle yarışalım adeta Milyonda birine mi gelirsin 15 milyonda birine mi gelirsin Ama, Ama senin hedefinin bir Göklere bir doğru ufuk, yük ufuk. Bu seni hep kamçılayacak evet. Ama mahalledeki Filan hataya bulaşmış Mesela alkolik birine kıyas ediyorsun Elhamdülillah hiç alkol şişesine tutmadık Alkollü bakkala gitmedik diye Kendini elvi evliye zannediyorsun Evet ama ev meselesine gelince, ticaret meselesine gelince hep daha zenginlere bakıyorsun biz aşağıda kaldık diyorsun. Bir de şey var hocam, yani ahiretin yani ne zaman geleceği noktasında bir hazırlık. On saniye sonra. Evet. On saniye sonra. Yani o, o da bir önemli yanılgı Bu değil mi? Erteleme ciddi Erte hastalık. Evet. Tabii evet. Tabi, erteleme hastalık. Evet, evet. Erteleme hastalığının da tedavisi yok. Evet müteyak kız olmak lazım. Yani on saniye sonra ben yokum mu dünyada? Evet. Buna, bunu. O zaman bu on saniyenin Allah'ın huzuruna çıkacakmış gibi Kalitede yaşanması. Olması. Evet. Bir ee, yani eskiler eskiler dediğim büyüklerimiz her namazı son namazın gibi kıl diyorlar. Kıl diyorlar. E, evet. Bu büyük bir düzey hakikaten. Fakat evet. burada belki dinleyicilerimizi e, doğru yönlendirmiş olmak için izah edelim. Bu mesela. İyi bir para kazanmaya engel değil İyi değil, para ha. kazanmayı da biz dinden sayıyoruz Tabi tabi Mesela Şeriatın ben, içine o da giriyor, o yani, giriyor. Yani. Mesela e, Yeni evlenmiş bir gençler Balayı'ya gitmeleri Buna engel mi ha. Ya ne alakası var ya? ya mutluluk onların hakkı. Ama <gülüyor> gittikleri yerde namazı ihmal etmeyecekler, evet. içkili bir otele gitmeyecekler. Gitmeyecekler. Helalim. Orada da şeriatın, Allah'ın ölçülerinin olduğunu. Olduğunu yere. Unutmayacaklar. Gitsin, gitsin istediğini yapsın. Seviyorum. Evet. Hani lezzetler bizim dışımızda değil. Güzel. Lezzetlere köleleşmek bizim dışımızda evet. bir şey olmalı. Güzel. Allah razı olsun. Amirim. Hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, evet İslam'dan hayata ölçüler programının sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren.